Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'dayız. Sosyal fayda iletişimi üzerine odaklandığımız programımız hem zeminde ben Deniz Rauf Kösemen ve konuğum Şule Yüce Büyük'le birlikte canlı yayındayız. Yayın masamızda Ferra Kabil var. Bildiğiniz gibi birkaç aydır hem zemini yalnız hazırlıyorum. Artık bunu o kadar çok tekrar ettim ki bütün dinleyicilerimiz buna hakimdir. Bebeği Bulut Nart artık dördüncü ayına geldiği için ortağım Damla Özler gelecek hafta artık bizimle olacak. Bu son yalnız hem zemin oluyor yani. E, bugünkü başlığımız mış gibi yapma. Alt başlığımız sürdürülebilirlik iletişiminde samimiyet etkisi. Bu mış gibi yapmayı nasıl isterseniz öyle okuyorsunuz. Mış gibi yapma ya da mış gibi yapma. <gülüyor> Birinci Emzemi Konferansı'nın konuşmacılarından Şule Yüce Bıyık'la birlikteyiz. Hoş geldin Şule. Hoş bulduk Ralf. Şule ile Soma Dayanışma Soma'da projesinde birlikte çalışmıştık. Tanışıklığımız biraz da bu desteklerdeki, bu tür desteklerdeki ortak çalışmalarımıza dayanıyor. ...şöyle sen e, muhtemel bir holdingin kurumsal iletişim direktörü olarak görev yapıyorsun aslında. Ama tek kimliğin bu değil. E, hem profesyonel işin anlamında hem de kişisel olarak sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışıyorsun. Zaten profesyonel işinde de önemli bir parçası bu. E, bugün de sürdürülebilirlik iletişiminde samimiyet etkisi üzerine konuşacağız. Senin bu samimiyet meselesi üzerine de özel bir hassasiyetin var. Buradan başlayalım istersen. Mumış gibi yapmakla dolaşanmıyorum. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet sürdürülebilirlikle şimdi, sürdürülebilirlik, şimdi de samimiyet deyince akla önce tüketicilerin ne kadar samimi olduğu geliyor. Geçtiğimiz e, yıllarda Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından yapılan bir araştırma var. Tüketicilerin Türk tüketicilerinin %90'ı mutlaka sürdürülebilirlik, çevreci olmak, sorumlu olmak konusuna İnanın açıklıyorlar. Bu konudaki farkındalık inanılmaz yüksek gerçekten. Fakat bu e, satın alma e, aşamasına geldiğinde ha bu arada satın alması gereken veya ya da satın alacağı ürünlerin yeşil ve çevre dostu olmasını da istiyorlar. Veya hizmet alacağı şirketin topluma karşı sorumlu olmasını da istiyorlar. Bunu isteyen grupta %71. Fakat satın alma eylemine geldiğinde bu rakam %19'a iniyor. Burada tüketicilerin bir samimiyetsizliği ortaya çıkıyor sanki ama bunun mutlaka sebepleri var tabi ki de daha bu bilincin yayılmış olmaması e, işte çevreci organik ürünlerin pahalı imajı veya hakikaten pahalı olması böyle bir sonuca e, dolayısıyla sürdürülebilir kâr getirmiyor. Ama burada bir parantez açıp şeyi söyleyeyim şirketler Hı. açısından da inanılmaz bir fırsat penceresi gösteriyor. Çünkü %71'i e, bunun doğru olduğunu düşünüyor evet. ama 19 alıyor yani %52'lik bir şey var. Evet. Pazar var yani önünde duran ben alırım diyen onlara erişebilirse şirketler. Pazardan ziyade Rauf burada bir itibar meselesi var. ve hmm. Yani iyi ki var diyoruz, iyi ki itibar meselesi var ve iyi ki şirketlerin mış gibi yapmaktan ötürü yaşadığı itibar krizleri var. Örneğin geçtiğimiz e, yıl e, büyük bir otomotiv firmasının, Alman otomobil firmasının 11 milyon araca e, emisyon gazını e, eksik ölçen bir yazılım. ...yerleştirdiği ortaya evet, çıktı. Açık radyoda da bu zaten konu oldu. oldu Ömer Madra özellikle bunu e, evet. konu etti. Bu hile e, yeşil ve çevreci ürünlerin ne kadar az satıldığını ve bunun büyük bir problem olduğunu biliyoruz. Bu e, elektrikli otomobillerin daha satışı e, çok önemli bir rakam kaydetmedi. Fakat ona rağmen bu firma e, yaptığı bu hileden ötürü... E, ...11 milyon aracı geri çağırmak zorunda kaldı. Tüketiciyle güven bağını yeniden oluşturmak için. Ve 18 milyar dolarlık bir maliyette krizi kontrol altına ancak alabildi. Hı. Ve bundan sonra da e, firmanın CEO'su değişti tabii. Bütün yönetim değişti. Ve yeni CEO artık karı ve pazarı değil, satışı değil, e, sürdürülebilirliği ve fayda yaratmayı odaklayan bir yeni bir strateji geliştirdiğini açıkladı. Bu inanılmaz bir dönüm noktası. Aslında biraz dayak yerek oldu. Tarafından. Aynen, gibi yapmanın sonucunda yediği Hı. bir dayaklı oldu. E, benzer bir örnek e, ben de yaşadım. ...bir şekilde sürdürülebileye çok inanan bir kurumda çalışıyorum. Bunun için çok ciddi yatırımlar yapan bir kurumda çalışıyorum. E, fakat kendi kurumumun yaptığı bir e, HES inşaatı... ...Hidroelektrik Santral inşaatı, e, ...taşaronların yaptığı bir inşaatta yaptığı... ...veya toplumla iletişimde yaptığı bir hata nedeniyle... ...Yedigöl Aksı Bölgesi'nde... E, çevrecilerin büyük tepkisini aldı. Sen de muhakkak hatırlarsın... E, ...bir orkestramız var, sponsor olduğumuz. orkestra orkestramızın konserleri e, sırasında çevreciler konser salonunun önüne gelip e, gösteriler yaptılar. Bu çok iyi bir şey oldu. Biz kesinlikle sorumluluğu tamamen üstümüze aldık. Ne e, işte taşeron firmaya ne başkasına yıktık. Çevrecilerin tamamından özür diledik. E, onlarla yeniden bir bağ kurmaya çalıştık. İşte gidip e, o inşaat bölgesine e, Avrupa standartlarında hatta e, ekvator kriterlerine uygun bir santral haline getirdik. Çevre örgütleriyle bir şekilde güven bağını tekrar kurduktan sonra da yani hidroelektrik santral inşaatlarından... tamamen çekilip yenilenebilir... yenilenebilir enerjiye yatırım yapacağınız... portföyümüzü böyle şekillendireceğiz. Artık rüzgar denettim. ve güneşe odaklandınız. Rüzgar ve güneşe mi? odaklandık. Bu da hani hayırlı bir şey... sonuca vesile oldu bu krizde. E, bunun gibi e, çok örneklerimiz var. Samimiyet e, krizlerinin... ondan sonra e, e, yarattığı... itibar ile alakalı olarak... E, bu bir yüzden tanesi, diyoruz ki... E, Girişte konuşmuştuk yani şeyden önce programdan evet. önce bir tanesi büyük bir spor e, giysileri ve evet. e, ayakkabılarıyla Aynı ünlü şekilde. bir markanın başına gelendi. Aynı şekilde büyük bir spor giyim markası dünya çapında 7-8 yıl önce e, sür, e, işte çalışan e, çalışanların köle gibi sömürülmesi, çocuk istismarı gibi bunların bin yani binlerce yerde lokasyonda üretimleri var dünyanın dört bir yanında. Çocuk istismarı derken çocuk emeği istismarı çocuk aslında, emeği, aslında. burada. Evet, çocuk emeği istismarı işte köle gibi çalıştırmadı köle maaşlar işte istismar edilen işçiler uzun saatler çalışırlar gibi konularda bir bayrak firma bayrak marka niteliği kazanmaya başlamıştı. Fakat çabuk toparlandılar ve yapılan yani yapılan samimi sürdürülebilirlik stratejileriyle ve e, sürdürülebilirlik komitesinin e, tamamen bağımsız üyelerden oluşturulması ve direkt olarak yönetim kuruluna hesap verilmesi gibi hakiki stratejilerle konuyu e, yeniden e, ele aldılar. Ve şu anda e, bu konularda, bahsettiğimiz konularda, en hani gerçekçi, en doğru stratejileri uygulayan ve itibarını ciddi oranda yükselten bir firma olarak anlıyorlar. bağımsız, komitedeki bağımsız insanlar şirkette bağı olmayan insanlar. Evet, beş kişi sürdürülebilirlik komitelerinin beş tane üyesi var. Dördü tamamen bağımsız. Bir tanesi hmm. sadece şirketi temsil ediyor. Bu demektir ki sürdürülebilirlik stratejileri, politikalarının sürdürülebilir olması. Denetimi açık evet, olması. Evet, denetimi Tam açık oyu, olması. Ve tamamen evet, şeffaf olması ve tamamen toplumsal faydaya odaklanması. Evet, ee, benzer örnekler üzerine konuşmaya devam edebiliriz. Şöyle bir sessizlik oldu. Evet, ee, şöyle söylemek istiyorum. Sürdürülebilirlik stratejilerinde mış gibi yapmamanın, hani nasıl mış gibi yapmayız e meselesi. Stratejinizde samimi, ciddi ve hakikaten böyle e e buna fayda odaklı yaklaşın diyoruz bunlara. Mesela bizim Soma'da projesi tamamen böyle bir şey projeydi. Soma ne bizim ne bir başkasının pazar alanı, müşteri alanı. ...veya potansiyel tüketicilerimizin olduğu bir yer. Fakat burada yaşanan bir kriz sonucu, maden faciası sonucu... ...işte büyük bir ağ kurarak, biz kurumsal olarak bunu sponsor ederek... E, ...Psikologlar Birliği işte 400 psikologuyla, gönüllü psikologuyla... ...bu işin içine girerek, işte sizler reklamlarınız... ...işte başka sivil toplum örgütleri emeği, işte katkısı ne varsa... ...böyle bir ağ oluşturarak buraya gittik. Burada kimsenin bir beklentisi yoktu. Burada gerçekten sosyal bir krize... Merhem olmak, ilaç olmak, işte onların yaralarını dindirmek, onları yeniden hayata rehabilitasyon teknikleriyle yeniden hayata döndürmek için verilen çok samimi bir çaba vardı. Bu, Ve bu samimi bir çabalar inan karşılığını hani pazar odaklı, kar odaklı sosyal sorumluluk stratejileri projelerinden çok daha ...size geri dönüşü yüksek oluyor açıkçası. E, bu, bu bir şeydi. E, travma sonrası destek hizmetiydi evet. ve kitlesel bir destek kitlesel hizmetiydi. Bir destek. 10 bin kişiye kadar e, evet, ulaşılmıştı. Evet. 10 bin kişiye kadar e, posttravmatik e, destek aldılar. Evet, aldılar. Destek aldılar Türk Psikologlar Birliği'nden. Evet. E, bu, o projede de e, ilginç bir şey daha vardı onu da söyleyeyim. Hani hı hı. samimiyetini arttıran o konuda e, belki de sizin şirketin üzerinde... ...başka bir tür e, etki yaratan bir şey de... E, projenin e, finansmanının bir kısmının üçte biri kadarının çalışanlar tarafından e, toplanmış evet, olması evet, da önemli. Kesinlikle. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir kurum hakikaten topluma olan fayda, topluma fayda yaratma e, motivasyonunda, isteğinde, hakikaten samimi ise çalışanlarından da inanılmaz bir destek görüyor. Çünkü çalışanlar e, bir şekilde e, her konuda yani anlam arayışı içinde ve şirketine, şirketiyle arasında bir güven bağ kurmak istiyor. Ve şirketine güvendiği zaman gerçekten böyle bu tür projelerde çalışanlardan çok büyük bir katkı görüyoruz. Hatta bazen tamamen çalışanların e, istekleriyle harekete geçiyoruz. Bu projede de öyle olmuştu. Bu Çalışanlar biz de, bu kadar para evet. topladık siz ne yapıyorsunuz diye size sormuştum. Çalışa öyle olmuştu. Çalışanlar hemen e, facianın olduğu gün e, biz bir şey yapmak istiyoruz. Ne yapıyor sizin şirketi? Şirketimiz ne yapıyor bu konuda diye harekete geçti. Açılan bir fon fona e, koşulsuz sualsiz. Para yatırdı. Hani bu para nereye gidecek diye sormadı bile. Hangi projeye gidecek, nasıl bir şey yapacaksınız diye. Elimizde böyle ciddi bir para toplandı. Daha sonrasında biz projeyi bulduk ve çalışanlarla beraber hayata geçirdik. O yani Projenin bu... bulunma süreci de, süreci de şeydi. E, Psikologlar Derneği Hı -hı. bir kaynak arıyordu orada bu yapacağı evet, işler için. Evet, o işleri evet, etrafa evet, soruyordu. Evet, Sizle evet. karşılaştılar Aynen. böyle bir şey olmuştu. Gene beni çok etkileyen o bir proje var. Bir başka şirket var. daha da ona destek vermişti. Pardon şimdi evet. o hani... Sadece buraya odaklanınca böyle oluyor. Evet. Gene <gülüyor> beni çok etkileyen bir şey, örnek daha var. Bu büyük bir mobilya bankası, mobilya markası dünya çapında. Ee, şu an e, çok önemli bir sorun biliyorsun. Mülteci sorunu bütün dünya çapında ve özellikle Afrika ve Orta Doğu bölgesinde mülteciler e, toplanmış vaziyette. E, son yaşanan e, bölgesel gerilimler sonucunda. E, mobilya markasının kesinlikle potansiyel müşterisi veya potansiyel pazarı olamayacak bu yerlerde... Ee, gene sivil toplum örgütlerinin, sosyal girişimcilerin, mühendislerin, tasarımcıların, mimarların desteğini alarak insanlara yeniden evinde olma duygusu yaşatmak adına barakalar yaptıklarını, akıllı barakalar yaptıklarını e, okudum Hı. geçtiğimiz günlerde. Bir katalonda da okudum ve çok böyle hani sade ve içten bir şekilde anlatılmıştı hikaye. Beni çok etkiledi bunu da paylaşmak istiyorum. Better Shelter Projesi. Better Shelter Projesi, evet. Yani doğru bir şey yaptığınız zaman, içten yaptığınız zaman, gerçekten toplumsal bir soruna fayda yaratmak, çözmek amacıyla harekete geçtiğiniz zaman... hikaye zaten kendi kendine yazıyor. Bu hikayeleri de paylaştığınız zaman etkisi hakikaten çok yüksek oluyor toplumda. E, şimdi bir müzik arası vereceğiz. Tamam. E, kısa bir müzik arası olacak Elvis Presley'den. E, ama şöyle dedik ki madem ki samimiyet üzerine konuşuyoruz, sağlam temelleri oturan bir iletişim için... Projelerin tasarım aşamasına itibaren samimi olup olmadığımızı düzenli sorgulamak gerekir. Bu soruyu projenin de belli başlı dönüm noktalarında yaparsak hem iletişimi doğru yürütebiliriz hem de gidişatı kontrol edebiliriz. Ee, hazır soruyu ve meseleyi samimiyet üzerinden kurmuşken de Elif Presley'in sesinden samimisin sorusunu dinleyeceğiz. Are you geliyor. Are you Devamında sensory. samimiyet etkisi üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Dinliyoruz. Are you sincere When you say I love you Are you sincere When you say Way to go Will our love grow Are you sincere mm -hmm. Are you sincere When you say I love you Honey Are you sincere say you love me too Tekrar merhaba. E, Açık Radyo'da hem zeminde canlı yayında ben Rauf Kösemen ve konuğum Yüce, e, Süley, Şule Yüce Bıyıklı'la birlikteyiz. E, samimiyet meselesi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Mış gibi yapmayın diye bir başlığımız var ve mış gibi yapma diye bir başlığımız var. E, mış gibi yapma aynı zamanda nasıl samimi iletişim yaparız e, başlığıyla Şule'nin e, derlediği notların birincisinde yer alıyor. E, yani formül nedir? Ee, ...sürdürülebilirlik iletişiminde ya da sosyal sorumluluk iletişiminde e, samimiyetin formülü nedir ee, diye sorarak başlıyoruz. Evet, bir formülü var mı bilmiyorum Ralf ama ben deneyimlerinden kaynaklanan bir e, birkaç madde çıkardım. Birincisi mış gibi yapmayın. <gülüyor> evet. Yani e, stratejinizi ciddi bir şekilde hazırlayın ve bu strateji samimi olsun. Samimi olsun ne demek? Beklentisiz olsun demek. Samimi olsun ne demek? İnsana dokunan bir proje, insana dokunan projeler olsun demek. Samimi olsun demek, hakikaten bunu uzun vadeli, stratejik boyutlarıyla size e, size ne götürür ne getirden ziyade ben ne verebilirim? Ben kendi içimden ne verebilirim? Kurum olarak, çalışanlar olarak, bu organizasyon olarak ne verebilirim? Düşünceleriyle yola çıkın demek. Ve gerçekten toplumun bir sorunla, bir şeyde, e, yarasına merhem olma çabasıyla yola çıkın demek. Ve i̇kincisi... Pardon e, araya gireyim. Hı hı. E, bir önceki programda e, Aylin güçle konuşmuştuk. Hı hı. E, orada da e, şeyin üzerinde biraz durmuştuk. Şirketler aynı zamanda bu toplumun e, birer sosyal parçası. Kesinlikle. E, dolayısıyla e, bir şirket kendisinin dışındaki sorunlara müdahale etmiyor aslında. E, kendisinin de içinde olduğu parçası olduğu bazen hatta kendisinin ürettiği sorunlara e, müdahil oluyor. Dolayısıyla bu müdahalede hakikat yani gerçekten var olan bir probleme, üretilmiş bir probleme ya da işine gelen bir probleme değil de hı hı. E, hakikaten e, var olan bir probleme odaklanması da önemli demiştik. Müş gibi yapmamanın bir ekseni de bu herhalde. Hakiki olmak. Kesinlikle Rauf. Yani e, Türkiye biliyorsun kurumsal sosyal sorumluluk projeleri çöplüğüdür. Bu çöplüğün de en önemli <gülüyor> nedeni bu çöplüğün oluşmasının gerçekten içselleştirilmemiş projelerin var olmasıdır. Ortaya çıkmasıdır. Yani Türkiye'de sosyal sorumluluk deyince akla gelen ...şeylerden bir tanesi işte ünlülere bilmem ne tasarlatıp ondan sonra onun işte resimlerini çektirip... ...sonra işte bir derneğe bağışlamak falan gibi şeyler olur. Bunların hepsi gerçekten çok sahte, İnsan, insanların üzerinde hiçbir etkisi olmayan ve inandırıcı olmayan projeler. Ve gerçekten de çok para harcanan projeler. Üzülüyorum ben o paralar için açıkçası. <gülüyor> Hikayeleştirmek çok önemli. Rauf biliyorsun sen de bu işin içindesin <gülüyor> ve hikayelerin gücü gerçekten çok etkili. Yine samimiyet burada en esas. Samimi hikayeler reklamdan çok daha güçlü olduklarını görüyorsun ve çok daha toplumla bu hikayeler üzerinden bağ kurduğunu görüyorsun. Bu konuda da çok şeyimiz iyi değil. Yani birçok projenin, birçok değerli projenin bu hayırseverlik mantığı yani bir elim verdiğini öteki görmezden gelen bir kültürden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Birçok projenin sosyal sorumluluk proje şeylerinde, dokümanlarında veya işte web sitelerinin köşelerinde böyle yitip gittiğini görüyorsun. Diyorsun ki neden çıkaramıyorsun bunları? Neden Hı. içimizden çıkaramıyoruz? Güzel projeler neden güzel hikayelerle anlatılmıyor? O yüzden mesela hem zemin çok faydalı bir zemin gerçekten bunun <gülüyor> doğru yapılması için. Hani sosyal sorumluluğun da iletişimin çok doğru ve odaklı olarak yapılması gerekiyor. Samimi yapılması gerekiyor. Hikayeleşme çok önemli. Bu konuda zaten e, bir gazeteci olarak eski bir gazeteci Hı. olarak o 15 yıla yakın bir gazetecilik hayatım Geçmiş var olarak. galiba. Şeyden muhabirlikten Hı. köşe evet, yazarlığına evet, kadar gider. Doğru herhalde hikayeleştirme meselesinin de ne kadar etkili olduğunu gazetelerden, o deneyiminden biliyorsunuz. Hikayeden üzerinden inanılmaz bağ kuruyorsunuz. Ben bunu yaptım dediğiniz zaman insanlar duymuyor ama bunu neden yaptım ve kime yaradı diye anlattığınız zaman büyük bağlar kuruyorsunuz gerçekten insanların üzerinde. Ve çok kalıcı bağlar oluyor bunlar, güven bağları. E, hesap verilebilir, verebilir ve şeffaf olmak çok önemli tabii. Şimdi sonuçta kurum olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi, her şeyinizi raporlayabilmeniz, işte hissedarınıza, yatırımcınıza, sosyal ve işte finansal paydaşlarınıza açıklamanız. Ee, sosyal sorumluluk projelerinde de böyle ee, bu hani sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerini hesap verebilir, şeffaf ve denetlenebilir duruma getirmek o güven bağını ve işin samimiyetini arttırıyor. Ee, bu çok önemli. şunu için söylüyorum artık liderlerin de e, sicilinde, karnesinde diyelim, performans karnesinde, yurt dışında e, sürdürülebilirlik, yönetişim, sosyal konulara verdikleri önemli bir kriter olarak. Yani ölçülemeyen konular gibi görünüyor bunlar ama artık ölçülebilir ve bir kriter olarak yer almaya başladı. Harvard Business Review bunu başlattı 2015 yılında. Dünyanın en iyi performans gösterilen, gösteren CEO'larının sıralamasında. Bir, e, bu konular, sosyal konular, e, yönetişim konuları, çevre konuları çok önemli kriterler olarak yer aldı. Finansal başarının ötesinde bu da iyi bir işaret diye düşünüyorum. Evet, iyi bir baskı alanı. İyi bir baskı alanı, aynen. Zaaflarınızla yüzleşin çok önemli. Çünkü her kurumun, her insanda olduğu gibi her kurumun da zaafları var. Açık noktaları var. İşte biz demin anlattığım HES krizinde olduğu gibi bir zaafımızla açıkta bıraktığımız bir noktayla yüzleşip oradan çok e, önemli kazanımlarla, önemli öğrenilerle çıkmayı başardık. Ee, bu anlamda e, zayıf yönlerini güçlendirmek için aksiyon almak çok önemli. Zayıf yönlerine öncelikle e, yüzleşmen çok önemli. Yine başka bir e, e, örnek vermem gerekirse kendi kurumumdan. Kendi kurum, e, kur, kadının güçlenmesi üzerine bir sosyal sorumluluk alanımız var. Birçok e, faaliyet yapıyoruz. Fakat bir dönüp içimize baktık ve kadın yani içeride kadın oranı e, son derece düşük. İşte yüzde toplam yöneticilerin yüz e, yöneticinin 23'ü kadın. Ve toplamında 9 bin kişilik bir kurumda çalışıyorum ben. E, kadın e, çalışanların sayısı da yüzde 15 civarında. Fakat bizim yüzleştiğimiz bu rakamlar değildi. Bizim yüzleştiğimiz dilimize dahi yerleşen ya bu kadın sektörü değil erkek sektörü. Bizim işler kadın işi değil erkek işi ...diye yaptığımız ayrımlardı. Bu hakikaten böyle beynimize... Ki bu beynimizde... örnek veriyorsun radyoda olduğumuz Aynen. için tabii. Bizim zihnimize yerleşen bir ayrımmış bu ondan sonra. Fakat sonra bir baktık hakikaten aramızda çok e, ne derler onu ağır erkek işi diye gördüğümüz şeyleri yapan kadınlar da var. Mühendisler, teknisyenler, liman işçileri, mavi yaka Hı -hı. gibi. E, onlar yapıyorsa neden olmasın dedik. Şimdi bir hareket başlattık. Eşitlik komitesi. Öncelikle cinsiyet eşitliğine yönelik bütün hani... Ee, dilden işte e, e, kurumsal politikalara kadar bütün şeyleri gözden geçirip bunları düzeltmeye e, düzeltmeye çalışıyoruz. Daha sonrasında mavi yakak tarafta kadın istihdam sorununu çözünlemeye çalışacağız. Teknoloji mühendis gibi erkek işi olarak algıladığımız geçmişte e, alanlarda da kadın çalışan sayımızı arttırmaya çalışacağız. En önemlisi de bunları erkek işin olmaktan çıkarıp artık erkek işi olarak algılamaktan çıkarıp herkese ...açmaya bu alanları çalışacağız. Evet, demin konuştuğumuz, hatırlattığım... ...Ailin'le yaptığımız programdan hatırlattığım şeylerden... ...bir tanesi buydu işte, yani... <gülüyor> Toplumdan bağımsız değiliz. Ee, dışarıda bir cinsiyet eşitsizliği var ama bizim kurumumuzda yok filan değilebilecek bir halde değiliz. Evet kesinlikle değiliz. Yani yoksullukla mücadele Hiç programı uygulayamıyorsanız her şey sizin kurumunuzun içinde var. Eğitim, çocukların eğitim meselesi sizin kurumunuzda var. Bundan azade Hı. değilsiniz. Eşitsizlik meselesi Hı. var. Sosyal evet. ve kültürel gelişim, günlük azalması veya e, bu konudaki sorunlar sizde Hı. yaşanıyor. İşte gelir adaletsizliği evet, yaşanıyor yani. Bütün bu evet, sorunlardan şey azal şey Bunların var. hepsine içeriden de bakabilecek bir i̇çeriden şeye sahip de, İşte olmalı. Bugün mesela biliyorsun 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği kız çocuklarına yönelik ayrımcılıkların ortadan kalkması veya kız çocuklarının yaşadığı zorluklara yönelik farkındalık yaratmak için ilan edilmiş bir gün. Ee, hani kendi içimizde biz gene bir sene önce baktığımda her şeyden önce kendi kız çocuğamda çalışanlarımızın kız çocuklarının eğitimde eşit fırsat, eşit, ...olanaklara sahip olmadığını gördük. Bunun için bir coding projesi başlattık. Şimdi yaklaşık 200'e yakın... ...kız çocuğunu bilgisayar programcısı... ...yani coder, şimdi yeni moda biliyorsun... ...coder olarak eğitip ondan sonra... ...iş dünyasında erken yaşlarında kendilerini gösterme... ...hani bilgisayar teknoloji gibi bir alanda... ...kadın olarak varlıklarını kabul ettirme... ...kendilerine güvenlerini artırma gibi... ...bir proje yürütüyoruz. Dediğim gibi... ...her şey içimizde de var. Yani bu toplumda ne yaşanıyorsa... ...işte yoksulluk, ayrımcılık... ...eğitimde fırsat eşitliği... E, cinsiyet ayrımcılığı vesaire ne varsa bizim içimizde de aynısı yaşılıyor. O yüzden içeriği düzeltmek e, en birinci işimiz. Evet. evet. Samimiyetin bir parçası da bu olabilir. <gülüyor> evet. Ve işbirlikleri çok önemli diyorum Rauf. İşte, e, işte bizim Soma'da da mesela muhteşem bir örneğini verdik. Sivil toplum, devlet, işte e, sosyal girişimciler senin gibi, biz işte kurumlar e, ve bunun gibi birçok halk, birçok e, taraf bir araya gelip böyle çok e, hani e, hakikaten örnek olabilecek bir dayanışma ağı oluşturduk ve güzel de bir e, sonuç çıktı ortaya sonuçta Soma için çok yararlı bir sonuç çıktı niş, niş bir alandaydı Güzel, ne evet. yapacağını e, kapsüle ona odaklanmış çok e, stratejik çok mı? ölçümlenebilen çok iyi bir alanda açıkçası e, yani bir kurumun artık kendi hani o e, hani ben kurumum ve şuralardayım egosundan sıyrılıp e, e, herkese toplumun her kesimiyle işbirliği e, yapabileceği e, ...sürdürülebilirlik yolunda beraber yürüyebileceği bir topluluk oluşturması, bir sangı oluşturması gerekiyor. STK'dan sosyal girişimciye, işte e, aktivistlerden, işte kamu'dan özel sektör'e başka hatta rakiplerine kadar herkes de kol kola girip bu yolda birlikte yürümek gerekiyor. Bunun şöyle bir avantajı da var. E, işbirlikleri meselenin sizin vizyonunuzla e, sınırlı olmasının önüne geçiyor. ...vizyonunuzla, nefesinizle, gücünüzle... ...çünkü birilerine söz veriyorsunuz... ...o evet. verdiğiniz sözleri tutmak için başka bir efor harcıyorsunuz... Bir ...sadece yapalım. hesabı kendinize vermiyorsunuz o zaman... Evet. ...topluma da veriyorsunuz... ...zaten benim... ...sık sık söz ettiğim şeylerden birisi şudur... ...sosyal sorumluluk projeleri... ...genellikle... ...mevcut CEO'nun ya da genel müdürün... ...beş yıllık vizyonuna hapsolur... Evet. ...o yüzden de o beş yıllık vizyon... ...işte üstüne de iki üç yıl falan daha ekleyeyim ...böyle sekiz yılda bir sosyal sorumluluk projeleri... ...değişir Kurumlara bakarsınız bir konuyu uzun süre sürdürmezler işte 8-10 yıl aralıklarında yeni bir konuya geçerler. Çünkü yeni gelen yönetici veya yönetim ekibi kendi vizyonunda yeni bir şey önerir. işbirlikleri bunu da ortadan kaldırıyor çünkü o sürekli bir sorumluluk. Siz böyle bir işbirliği yaptıysanız paydaşlarınıza karşı öyle ben çekiliyorum yeni genel müdür geldi hadi onunla hiç başka iş yapacağız diyemezsiniz. Hı hı. Kurumun imzası vardır altında şirketin imzası vardır. Onun böyle tamam. bir yanı da var. Bir özet geçeyim o zaman ben Lütfen. kısaca. Ee, mış gibi yapmayın demiştik birinci yol olarak. Bir formül demeyelim ama formül gibi bir şey vermeye çalışıyoruz. Mış gibi yapmayın. Ee, ciddi olun ve samimi olun. Ee, hikayeleştirin, hesap verin ve şeffaf olun. Kendi zaaflarınızla yüzleşin ve işbirlikleri yapın. İyi bir e, sosyal sorumluluk projesi, sürdürülebilirlik projesi, e, mış gibi yapmayan hakiki bir proje için bunlara ihtiyacımız evet, var diyoruz. Ve bu projenin iletişilmesi için. Evet, yani iletişimde gerçek zemine oturduğunda e, hakiki bir sonuç almak mümkün oluyor. Yani söyleyeceğiniz sözler de gerçek oluyor. Programın sonuna geldik. E, bugünkü müziği Damla seçmişti. Ortam Damla Özler. Yayın masamızda Feryal Kabil vardı ve canlı yayında ben Rauf Kösemem ve konuğum Şule Yüce, Yüce ile birlikteydiniz. Sosyal fayda iletişimine odaklanan programımız Her Zemin. Her salı saat 16.30'da Açık Radyo 94.9'da. Gelecek hafta aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hem Zemin